Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Özdeş Andree, günaydın. Hemen Gazze Soykırımı'ndan başlayalım. Dün önemli bir e, oylama vardı Brüksel'de, 27 Avrupa Birliği e, üyesi, e, İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki ayrıcalıklı ortaklık anlaşmasıyla ilgili bir toplantı, bir karar aldılar ve 10 ülke, yok ondan fazla, 17 ülke bu anlaşmanın gözden geçirilmesini, belki askıya alınmasını ya hatta iptal edilmesini istiyordu. Ama maalesef, tahmin edebileceğiniz gibi geçmedi ve 19 aydır süren soykırım sonrasında hiçbir doğru karar alamadı Avrupa Birliği. Yalnız bir araştırma başlattı. İsrail acaba Gazze ve işgal ettiği diğer Filistin topraklarında insan haklarını ihlal ediyor mu? Araştırması. Şaka değil ha. Hmm. Bu Gazze mi diğer topraklar? Için? Her tarafta. Hmm. Çünkü bütün İsrail ilgilendiriyor ayrıcalıklı ortaklık anlaşması. O yüzden e, ama işte karar verememiş çocuklar yani. Bir i̇nsan haklarını ihlal ediyor mu etmiyor mu diye bir araştırma. Heyecanla bekliyoruz e, sonucunu. E, tabii bu arada para ve silah sevkiyatı e, aynen devam ediyor Şimdi bu anlaşmanın ayrıcalıklı ortaklık anlaşmasının gözden geçirilmesine karşı çıkan 9 ülkeyi sayıp Birleşmiş Milletler'e geçeyim. Ee, tabii en başta aslanlar gibi eski ve yeni soykırımcı Almanya, <gülüyor> Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, tabi Macaristan ve Yunanistan. Bu dokuz ülke e, hiç gerek yok böyle bir e, girişime. Biz İsrail'le olan ilişkilerimizi olduğu gibi sürdürmek istiyoruz demiş. Evet bir, bir, biraz önce... Programın küçük bir bölümünde Middle East Aiden bir haber okumuş okuma fırsatı bulmuştuk bu konuda. Son dost Asem imzalı. Yani dünyanın önde gelen jenosit uzmanları İsrail'in tartışmasız bir şekilde açık ve net açık ve net şey olduğunu söylemişlerdi. Aralarında bir İsrailli Yahudilerde bulunan 24, 24. profesörler var. Önemli bir kardı. İsrail Hollanda Amerika Birleşik Krallık, Avustralya, Hırvatistan ve Kanada'da. Fakat tabii o geçtiğimiz programların birinde sözünü etmiştim hatırlayacaksınız. Bu Genocide Scholar'ların yani soykırım çalışan akademisyenlerin iki tane dünya çapında yani bütün hepsini kapsayan şemsiye kuruluşu vardır. O kuruluşlardan karar çıkaramıyorlar ama. Çünkü onu var. Neyse evet. parantezi kapatalım. Evet. Yani müferit olarak bunun soykırım olduğunu söylüyorlar. Açık açık bir aleni canım hiç yani orada şüphe yok. Ama yani hepsinin kitapları falan olduğu için yani bir açıdan önemli sayılar bir... Kurum kurumlar karar, evet, evet. kurumlar karar alamıyor. Yoksa önemli isimler var yani. Zaten, bütün galiba. zaten bu soykırım meselesinde e, gelip takı. Yani, Karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklığın nedeni kurumların e, buna soykırım diyemiyor olması. Kurum derken yani devletler de dahil buna. Yani mesela Fransa'da bir dolu siyasetçi yeter artık rezalet durdurun bunu falan diyor ama hükümet karar alamıyor. <gülüyor> İtalya'da da öyle bütün hepsinde öyle. Yani şimdi gelelim Birleşmiş Milletler'e tabii bu, bu Gazze meselesi soykırımı. Birleşmiş Milletleri artık yani yerden yere vuruyor ve yani hakikaten bir, bir şeylik bir darbelik canı kaldı demek abartı olmayacak bir kere muazzam eşi benzeri görülmemiş 1945'ten bu yana bir mali krizle karşı karşıya sistem Çünkü Amerika Birleşik Devletleri pek çok yardımı kesti. E, Avrupa'nın e, katkıları da azaldı ve e, toplu işten çıkarmalar başlıyor. Çok kapsamlı reformlar gündemde ve tabii Birleşmiş Milletler'in e, yaptığı işlerden en önemlisi insani yardım olduğu için her yerde bu sadece Gazze soykırımıyla da de alakalı değil. Yani Afrika'da orada burada yani doğal afetlerden etkilenen insanlara yardım. Bunu bir, dolayısıyla bu bütçeleri ve orada e, zarar gören e, insanları da birebir etkiliyor tabi. Yani sistem e, artık üçüncü aşamasında yani çöküşün üçüncü aşamasında 45'ten 2003'e kadar işte hasbel kadar işleyen bir sistemden bahsetmek mümkün. 2003 Irak Savaşı ile birlikte büyük darbe alıyor tabii. Birleşmiş, Güvenlik Konseyi tamamen marjinalleşiyor. Çünkü yani karşı çıkılmasına rağmen Amerika Irak'a saldırıyor malum. 2003-2023 arası ama esas tabii 2023'te yani üçüncü devre diyelim buna. Yani evet. Gazze soykırımı ve Trump dönemi bu artık herhalde 45 sonrası sistemin çöküşü olarak anılacak önümüzdeki on yıllarda. Ömer bir şey ilave edecektin. Yani şey Trump'ın kendisini de kral ve imparator olarak ilan ettiğini de ufak bir şey olarak ekleyeyim dedim. Ekle, tabii. Bizzat kendisi öyle söylüyor. Ben kralım diyor. Şimdi gene Gazze ile bağlantılı olarak yani iki 1945-2003 arasında hasbel kadar işleyen sistem diyorduk. İşte dekolonizasyon falan yani bir dolu da iş yapıldı bu arada. BM çatısı altında. Ama bütün bu dönem zarfında 1948'den itibaren e, İsrail genel kurulda veya güvenlik konseyinde kendisiyle ilgili alınan kararlardan hiçbirini ama hiçbirini uygulamadı. <gülüyor> Yani bunu da bu paradesi de ben açıp kapayıp bağlı kuruluşlar, bu uzman kuruluşların durumuna kısaca göz atacak olursak, UNESCO feci durumda biliyorsunuz. Önce İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ayrıldı. Paris'te yani işte Fransız devletinin verdiği parayla ayakta durmaya çalışıyor ama artık hiçbir kıymeti harbiyesi ağırlığı kalmadı. Unvra Yani 1948'den sonra BM çatısı altında kurulan ve Filistinli mültecilere, yani bölgedeki Filistinli mültecilere yardım etmek üzere kurulmuş olan, yani tamamen onlara yönelik bir kuruluş. Bundan çok bahsettik, siz de bahsettiniz ayrıca. İsrail yani çalışmasını tamamen engelliyor ve Amerika Biden döneminden itibaren umr'aya verdiği kaynağı kesti. Ee, evet. Ve, evet yani hala ortalıktalar okullarını kapatıyor şimdi e, yani Filistinler için e, Umbra'nın okulları var özel okullar onları kapatıyor İsrail e, yani e, Umbra'nın hiçbir geleceği yok bu durumda e, göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütü WHO bu koronavirüs döneminde çok gündemdeydi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri bu her türlü işte koronavirüs ve diğer yani pandemilerle ilgili kuşkucu olduğu için o yeni Sağlık Bakanı biliyorsunuz Kennedy çıktı Dünya Sağlık Örgütü'nden. İlk, i̇lk imzaladığı kararnamelerden biriydi Trump'ın. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği orada orası da sallantıda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ilgili e, haberler hiç iç açıcı değil. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği gönüllü katkılardan e, ciddi miktarda e, azalma olduğu anlaşılıyor. E, Dünya Ticaret Örgütü WTO bu GATT'ın yerine geçen merkezi Cenevre'deki e, Dünya Ticaret Örgütü e, bu fiilen çöktü. Çünkü e, yani, tamamen transaksiyonalist yani e, yani e, Adamına göre, e, mü, mü, muamele ve bu gümrük duvarlarıyla birlikte biliyorsunuz Trump'ın aldığı kararlar. Halbuki e, Dünya Ticaret Örgütü bu gibi sorunların, meselelerin e, ve gümrük duvarlarının bir masa etrafında bütün ülkeler, üye ülkeler tarafından konuşulduğu, tartışıldığı ve bir karara bağlanmaya çalışıldığı bir e, kuruluştu. Ee, ve tamamen ikili anlaşmalar yani bir adamına göre yerine göre gününe göre bir de ikili yani ben Amerika'yım çok zenginim sen de bana ihracatla bulunuyorsun işte aramızdaki meseleleri dünya ticaret örgütü kapsamında değil ama sadece işte biz ikimiz aramızda çözeriz diye bir yani multilateralizmin yani çok taraflılığın bittiği bir dönemdeyiz yani her konuda yani adamlar işlerini adamlar diyorum çünkü hep adam var bir von, Leyen, von der Leyen dışında hepsi erkek bunlar telefonla hallediyorlar yani işte bir telefon ediyor yani nitekim Putin'le görüşmüş galiba değil mi Trump'ı? İki saati aşkın bir görüşme yaptık ne diye diyorsun? Ne? Ve çok olumlu wow. gayet iyi geçti diye sabahın ilk ben her sabah bizim açık gazetede bu Trump ne dedi diye açıyoruz o Trump ne dedi Allah ya güne böyle mi başlıyorsun? Evet güne biz böyle başlıyoruz en azından ben böyle yapıyorum cabuz peki <gülüyor> evet devam edeyim. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı. Bunlar bu, bu, ikisi de Birleşmiş Milletler kuruluşu. Ee, e şimdi bu e, savcının e, hali e, meydanda e, Amerika'nın yaptırımları nedeniyle e, Microsoft ki Microsoft yani neydi Bill Gates miydi? Bill bu, Gates. E, yani İşte bu Trumpist değil üstelik yani Trump taraftarı değil, cumhuriyetçi değil falan değil mi? Öyle ya yani diğerlerine oranla o Facebookçular falan onlara... AI'cılar falan. Evet. evet ama işte öyle değil öyle olmadığı ortaya çıktı ve Microsoft e-maillerini engelledi başsavcının Karimhanın. Han'ın. Tam bir dijital vesayet diyorum ben buna yani artık yani iki dudan arasında bu sistemi yönetenlerin senin iletişim özgürlüğün ve bütün yani bu sadece bireylerin değil bütün kamu kurumlarının da sonu bir oturup düşünmesini gerektiren bir hamleydi Microsoft'un hamlesi. Ee, bu nedeni de tabii Netanyahu'nun e, savaş suçlusu olarak e, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından o ve üç, üç e, İsrail'li faşist daha e, onların e, yani parmakla gösterilmiş olması. Microsoft bu, bunu kabul etmemiş yani ve Amerika'nın uyguladığı e, yaptırımlara uymuş ve e-maillerini Kesi vermiş. Sizde öyle bir sorun yok inşallah. Yok bizde henüz öyle bir sorun yok ama İspanya'da cep telefonlarının kesilmesi son orada derece bir acayip bir şey vardı var da anlaşınabilmiş değil, yani değil evet. Çünkü İspanya çok sıkı duruyor bu gazze soykırımı konusunda. Onunla mı bağlantılı dedi? Artık her türlü teori işletilebilir ama evet. çok büyük bir iletişim kopukluğu yaşanmış. Tarihinde görülmüş. Evet, evet. evet. Daha türlü? önce de elektrik, elektrik sorunu yaşadı falan tam bir. Evet, yani ama evet. altyapı alt güncellemesinde yaşanan bir sorun diye açıkladı. Evet. Hayırlısı. Evet. evet, bu yani vatandaşlar yakınlarına ulaşamadığı gibi asıl 112 ya, acil yardım hattına ulaşılamamış ambulans hizmetleri can kurtaran hizmetleri dahi yaksamış yani çok acayip billi radyolar çalışmış ama Ömer? evet billi radyolar tabii ki her zaman çalışıyor o elektrik abi, kesintisinde abi. evet bu evet. sabit atlı telefonlar sistemi çökmüş evet. cep telefonu değil yani ha, evet. o yüzden de ambulanslar yok mobil değil. iletişim yapısı da altyapısı da çökmüş tabi Tabii. Abi. Evet, peki. Devam ediyorum. Ee, bu Cenevre sözleşmeleri, bu da yani Birleşmiş Milletler e, çatısı altında değil ama uluslararası bir sözleşme. Ee, savaş hukukuyla alakalı bu. Dört e, anlaşma ve üç e, protokolden oluşur e, ve bunun depoziter ülkesi, yani yedi emin diye te tercüme edelim, ülkesi İsviçre'dir e, ve e, geçtiğimiz aylarda e, Filistin Devleti e, müracaat etti ve e, 4. Cenevre Sözleşmesi uyarınca ki bu silahlı çatışma ve işgal altındaki bölgelerde yaşayan sivillerin korunması ile ilgili bu e, 4. Cenevre Sözleşmesi. Bu e, sözleşmenin e, yani emret, emrettiği ve üye yani taraf ülkelere e, E, ...zorunlu kıldığı e, du durumlarla ilgili bir e, toplantı e, istedi e, Filistin Devleti. Beceremediler ve İsviçre e, olmadı, yapamadı yani. E, ve e, Dolayısıyla Cenevre Sözleşmeleri de yani savaş hukukuyla ilgili Cenevre Sözleşmeleri de çöpe gitmiş durumda şu sırada. Hiçbir e, yani kıymeti harbiyesi kalmadı. Ee, devam nereye, ediyorum. Evet, nereye doğru haberleri. De anlayamadık yani evet. ne anlayamadın? Nereye doğru gidiyor bu işler? <gülüyor> yani işte yoksa işte sistem tamam ya. Yani. Uluslararası sistem yerle bir yani. Evet. Şimdi geleyim bir BM'nin bütçesine herhalde merak ediliyordur. Bütçesi aşağı yukarı yıllık bütçesi 70 milyar dolar. Yani öyle çok büyük bir para değil yani o, orada yıkımları falan <gülüyor> hatırlayınca. Bunun 15 milyarı zorunlu katkılar yani BM üyesi ülkelerin zorunlu katkıları 193 ülkenin e, geriye kalan 55 e, milyarı da gönüllü katkılar. Şimdi sorun bu gönüllü katkılarda bunları kesiyorlar gönüllü olduğu için. Yani aman diyor sizde iş yok mesela UNVRA katkıları gönüllü katkılar e, zorunlu katkı değil. Bu çekirdek bütçe yani zorunlu katkıların e, geldiği e, kaynaklar ise AB e, %24, Amerika %22, Çin %20, e, İngiltere ve Commonwealth %11, Japonya, Güney Kore %10 falan diye gidiyor. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bir tavan var biliyorsunuz kongre bir, bir azami harcama tavanı koydu bu eskiden yüzde 25 yani bütün şeyin yüzde 25'i harcamaların BM harcamalarının e, bir kere onla sınırlı e, bir de dedi dediğim gibi yani Her çok taraflı kuruma artık kafa tuttukları için Amerikalıların yani işte anlattım demin Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü falan hepsinin hepsine ya da, da doğrudan doğruya hasmane bir tavır takındılar ya da içini boşalttılar Dünya Ticaret Örgütü durumunda olduğu gibi. Artık yani bir Amerika'da şeyi kesince kaynağı kesince herhalde. Yani sistem bir kere parasızlıktan çökecek çünkü diğerleri yani diğer ülkeler Amerika'nın vermediğinin verme durumunda değil ve yani öyle niyetli değiller yani bir tek Çin'e ve Rusya'ya kalıyor bir de AB'ye ne kadar verirler verirler mi falan bütün bunlar soru işaretleri ama şimdiden başında söylediğim gibi şimdiden bütün bu e, her cümerçin sonucu olarak Birleşmiş Milletlerin değişik işte insani yardım, eğitim, bilim, kültür aklınıza ne gelirse programları dünyada yerle bir olmuş durumda. Yani bir, bir, bir, çoğu kapanmış durumda ve hiç ve veya ya da kapanmak üzere. Durum budur. Evet. Bir... Evet. evet. Devam ediyorum. Lütfen. Ee, bu şimdi Papa geliyor, Papa geliyor diye heyecanlandı millet. Türkiye'ye resmi ziyaret falan alakası yok tabii Türkiye ile yani birebir Türkiye ile ilgili değil, ikili bir ziyaret değil. Geldiğinde tabii ki e, yetkilileri görür e, yeni seçilen Papa ama e, gelmesinin nedeni 325 yılında yapılmış olan İznik Konsilinin 1700 1700 sene, evet. yıl dönümüyle ile alakalı bunu ölen papa vefat eden papa başlatmıştı kısmet olmadı. Bu İznik konsili fevkalade önemli. İlk konsil ve e, konsili toplayan e, ve e, aktif rol alan içinde de bir e, dünyevi lider Konstantinos. Yani şehrin kurucusu. İstanbul'un kurucusu. Tabii tabii birinci Konstantin e, veya ikinci bir ikinci galiba. E, neyse Konstantin e, ve konsilin e, konuştuğu yani üzerinde tartıştığı konu da Bu Aryanus adlı bir e, din e, teozof e, diyelim e, din filozofunun e, insanın yaratılmış insan e, olması e, yaratılmış olması yaratılmış bir insan olması iddiasına karşı poplanıyor. Ve hayır efendim olur mu öyle yaratılmış falan değildir doğrudan doğruya e, tanrıyla e, ilintilidir diyen iznik itikadını ortaya çıkarır bu İznik konsili. Şimdi merak edenler girip okuyabilir, bir dolu bilgi var bununla ilgili tabi. Yalnız toplantı yıl sonunda olacak çünkü Bartolome, yani ekumenik Patrik Ortodoks dünyasının ekumenik Patriği Roma'ya gitti. Hem rahmetli olan veya vefat eden e, Francesco'ya e, e, rahmet duası okumak için hem de Papa'yla e, görüşmek için ve Kasım ayı sonunda olacak toplantı e, İznik'te e, ama Aziz Andreas e, yortusuna yani İstanbul Kilisesi'nin kuruluşu e, yani kurucusunun adına olan 29 Kasım yortusuna denk getirmek istiyorlar e, yıl sonuna kalmış durumda yani şimdi gelmiyor bunu da haber olarak vermiş olalım buradan Sudan'a geçeyim Sudan'da e, rakamlar e, kabus 150 bin ölüye e, çıkmış durumda 13 milyon insan e, yerinden göç etmiş yerine, evet. e, ve açlık tehdidiyle karşı karşıya olan insan sayısı da 44 milyon. Burada iki tane aktör var oraları karıştıran bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri yani bu BAE yani bir feci bir şey. Yani biliyorsunuz İsrail taraftarı Arap işte, ol, işte olmasına rağmen ne demekse ve tabi Rusya. Şimdi nereye gidiyor bu iş diye bir yani bir çünkü tamam insanlar ölüyor kalıyor falan ama Herhalde Sudan bir kez daha bölünecek oraya doğru gidiyor bütün uzmanlar ve orayı yakından izleyenler. Bu Cancavit milislerini hatırlıyorsunuz Cancavitler bunlar Arap milisler yerleşik siyahi köylüleri öldürürlerdi Darfur. Soykırımı diye geçerdi hatırlayacaksınız. 10 sene falan önce. Evet, evet tabii. Ondan sonra şimdi o onlarla e, yani resmi güçler diyelim e, adına yani Hartumu elinde tut, tutan askerler ama bir türlü bunlar e, yenişemiyor yani bir, bir bitmiyor iç savaş ve herhalde orası da bir kez daha Güney Sudan diye bir kere bölündü biliyorsunuz bir kez daha bölünecek herhalde yani e, Suda'nın geleceği karanlık. Son olarak e, bu e, Britanya ile Avrupa Birliği arasında bir zirve yapıldı ve Zirve Londra'da yapıldı Fo e, derleyenle Kir Starmer e, şimdi yeni bir kavram var biliyorsunuz Brexit'ten sonra ortaya çıkmış olan bri. E, Yani ya. pişmanlık mı? Evet Brexit pişmanlığı. Şimdi bu. <gülüyor> Çünkü e, yani bu, Britanya ekonomisi bu Brexit'ten bu yana e, çökmüş vaziyette. Yani çökmedi ama sürünüyor yani. eski Üretkenlikteki dü düşüş hat safhada. E, e, milli gelir kaybı yüzde dört. Ticaret hacmi yüzde on beş azalmış vaziyette ve e, Birçok Britanyalı tüymüş durumda yani şeyden oradan Avrupa'ya kıta Avrupa'sına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Kanada'ya göçmüş durumdalar ve bir de tabii bu hani girişlerde gümrüklerde EU non EU var ya. AB ve AB dışı bu ülkeler şimdi onlara çok koyuyormuş Britanyalılara çünkü non EU'da kuyruğa giriyorlar ve kuyruklar çok uzun ve kuyruğa girdikleri insanların hepsi eski kolonilerinden gelen insanlar biliyorsunuz. Çok rahatsız oluyormuş Britanya vatandaşları. Neyse <gülüyor> <Evet, şimdi gülüyor> böyle bir anlaşma ya vardı AB ile Britanya. Ee, yani bir bir nevi e, ayrıcalıklı ortaklık gibi bir şey. E, temel iki madde daha imzalanmadı tabii ama geliriz ayrıntılarına. Temel iki konu ticaret, diğeri de e, tahmin edebileceğiniz gibi ortak ordu ve yani ortak ah, silah. Savunma. Evet, silah savunma meselesi. Evet. Bugünlük bu kadar. Bu kadar. Evet. Tamam çok teşekkür ederiz. Ben de bu programın adına da uygun olarak sana seçtiğimiz parçayı söyleyelim. Ünlü bir film vardı. Quo Vadis diye. Bu töhli. Nereye doğru demek oluyor. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> programın <gülüyor> adına. İşte o filmin Ave Nero, Yaşasın Nero. Nero, Nero yani? Evet. Neron'un <gülüyor> zafer şey, yürüyüşü. Tam o dünyadayız vallahi. Evet. <gülüyor> evet Miklós Rosa'nın hem bestesini yaptığı ve orkestrasını yönettiği Quobadis Nereye Doğru Zafer Marşı'nı dinliyoruz Neron'la. Hadi bakalım. Teşekkür <gülüyor> <Yakıştı, gülüyor> ederim. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır.